Selatü ve selam peygamber efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, düşünen insan yol bulurdu. Arayan insan menzili maksuda varırdı. Yeter ki ön yargının arınsındı. Yeter ki günebirlik konuların anaforundan sıyrılsındı. Derin düşünsündü. Hayatın ve ölümün anlamını düşünsündü. Varoluş gayesini düşünsündü. Varlıklar aleminde derin düşünebilen tek varlık olduğunu kavrayabilsindi. Habbab bin Eret daha çocuktu. Baskına uğramışlardı. Köle tacirlerinin eline düşmüştü. Şimdi Mekke köle pazarındaydı. Ümmü Enmar Mekke'nin asil ailelerindendi. Zengin bir kadındı. Otoriter bir kadındı Köle pazarına gelmişti Mahir bir köle almak istiyordu Kabiliyetli bir köle alacaktı Gözü Habbab'a takıldı Habbab'ın gözlerinden Enerji fışkırıyordu Bakışları etkindi Duruşu etkileyiciydi Belli ki çok akıllı bir çocuktu Ümmü Emmar Köle tacirine Habbab'ın fiyatını sordu İstediği parayı verdi Habbab'ın elinden tuttu, evinin yoluna koyuldu. Ümmü Anmar, Habbab'ın iyi bir demirci olmasını istiyordu. Onu bir demirci ustasının yanına verdi. Habbab kısa zamanda demire şekil vermeye başladı. Giderek bu konunun en iyilerinden oldu. Herkesin tercih ettiği bir usta olmuştu. Habbab bin Eret, geceleri derin derin düşüncelere dalardı. Varlığını sorgulardı niçin yaşadığını sorgulardı. Putların anlamsızlığını derinden hissederdi. O bir arayışın içindeydi. O gürbüz bir delikanlı olmuştu. Engin omuzlu, yiğit bir genç adamdı. İslam öncesi zamanlarda Peygamber Efendimiz'le zaman zaman görüşürdü. Peygamber Efendimiz'i kendine çok yakın hissederdi. Peygamber Efendimiz'e nübüvvetin verilmesinden sonra Dava yavaş yavaş duyuluyordu. Habbab bir şeyler duymuştu ama işin aslını bilmiyordu. Heyecanlanıyordu. Efendimiz'e gidecek ve davanın ne olduğunu bizzat ondan öğrenecekti. Peygamber Efendimiz Darul Erkam'daydı. Sessiz ve gizli bir şekilde Erkam'ın evinde olan Efendimiz'e vardı. Onun sohbetini dinledi, mesajını öğrendi. Orada iman iklimine girdi. Habbab İslam'la şerefleniyordu. Habbab bin Eret radiyallahu anh korkusuz bir delikanlıydı. Müslümanlar Müslüman oluşlarını gizliyorlardı. Ama Habbab gizleme gereğini duymuyordu. Yeri geldiğinde Müslüman olduğunu açıkça söylüyordu. Bu haber anında Ümmü Ammar'a ulaşıyordu. Ammar kardeşi Siba ile beraber telaşla demirci dükkanına geliyordu. Siba bize seninle ilgili inanmadığımız bir haber geldi diyorlardı Habbab'a. Habbab, "Nedir o?" Siba şöyle diyordu: "Sen dininden çıkıp Haşim oğullarının çocuğuna uyduğun haberi dolaşıyor." Habbab vakır duruşuyla, "Dinimden çıkmadım. Sadece tek olan ve ortağı olmayan Allah'a inandım. Putlarınızı attım. Muhammed'in Aleyhissalatu vesselam'ın Allah'ın kullu ve elçisi olduğuna şahadet ettim diyordu. Siba ve beraberindeki adamları kudurmuş gibi Habbab'ın üzerine yürüdüler. Tekme tokat vurmaya başladılar. Sonra ellerine aldıkları demirlerle vuruyorlardı. Nihayet Habbab bayılarak kandıravan içerisinde yığılıyordu. Siba işkence öncüsüydü. Öylesi canında Mekke kumlarına çıkarıyorlardı. Elbisesini soyuyor ve demir zırhlar giydiriyorlardı. Su da vermiyorlardı Habbab'a. Bir taraftan kum tanecikleri, diğer taraftan güneşin hararetinde iyice ısınan demirler Habbab'ı yaktıkça yakıyordu. Habbab takatten düşüyor, halsiz bir hale geliyordu. Onlarsa bu zamanı, bu hali Özenle kolluyorlardı Hemen yanına yaklaşıyorlar ve Muhammed hakkında ne diyorsun diyorlardı Habbab bin Eret O Allah'ın kulu ve elçisidir Bizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için Hidayet ve hak getirmiştir diyordu Tokatlar, yumruklar savruluyor Sonra tekrar soruyorlar Lat ve uz hakkında ne diyorsun Habbab Onlar sağır, dilsiz Fayda ve zararı olmayan putlardır diyordu bunun üzerine onlar kızgın taş parçalarına getirirler. Sırtına yapıştırırlar ve omuzlarının yağı akıncaya kadar üzerine bırakırlardı. Ümmü Anmar kardeşi Siba'dan geri kalmıyordu. Bir gün Resulullah'ın demirci dükkana uğradığını, hababla konuştuğunu duymuştu. Hışımla geldi Ümmü Anmar. Körüğünden kızgın bir demir alıp Habbab'ın başına koymuştu. Habbab'ın başından dumanlar yayılmaya başladı ve acı acı sesler çıkarmaya. Artık Habbab bu insanların işkencelerinden dolayı onlara beddua etmekten kendini alamamıştı. Medine'ye hicret başlıyordu. Habbab da bir yolunu bulup Medine yollarına koyulacaktı. Daha Mekke'den ayrılmadan sahibi Ümmü Ammar çok şiddetli bir baş ağrısına yakalanıyordu. Doktorlar ne yaptılarsa bir çare bulamadılar Oğulları Ümmü Ammar'ın başını dağlamaktan başka çare bulamadılar O zamanıyla Habbab'ın başını dağılıyordu Şimdi ise kendi başı dağlanıyordu İşkencenin ileri boyutlara vardığı günlerdi İşkenceye tahammülün kalmadığı günlerdi Habbab bin Erat radiyallahu Peygamber Efendimiz'e dert yanıyordu işkencelerin çok ileri boyutlara vardığını söylüyordu. Peygamber Efendimiz sizden önceki ümmetler içinde öyle kimseler vardı ki demir tarakla bütün derileri, etleri soyulup kazınırdı da bu işkence yine onu onları dininden döndürmezdi. Testere ile tepesinden ikiye bölünürlerdi de yine bu işkenceler onları dinlerinden geri çevirmezdi. Allahu Teala Elbette bu işi İslamiyeti tamamlayacaktır ve bütün dinlerden üstün kılacaktır. Öyle ki hayvanına binip sana'dan hadr kadar tek başına giden bir kimse Allah'tan başkasından korkmayacak, koyunlara hakkında da kurt saldırmasından başka hiçbir şeyden endişe duymayacaktır. Fakat siz acele diyorsunuz buyuruyorlardı. aradan yıllar geçiyordu. Hazreti Ömer Efendimiz, Habbab bin Eret radıyallahu anh'ın sırtında oyuklar görünce, bunlar nasıl oldu ya Habbab temekten kendini alamıyordu. Habbab bin Eret, müşrikler bana işkence yapmak için odun ateşi yaktılar. Odunlar kor haline gelince, elbiselerimi soydular ve üzerine yatırdılar. Nihayet etim sırtımın kemiklerinden ayrıldı. Bu oyuklar öyle oluştu diyordu. Kalpte olanla dilde olan test edilirdi. Dil ile kalbin bütün olup olmadığı testten geçirilirdi. Özüyle sözüyle bir bütünlük olup olmadığı ortaya çıkarılırdı. İman etmek demek yeterli değildi. İmanın belgelenmesi gerekiyordu. İman ateş çemberlerinden geçiyordu. Bu kuru bir sözse uçup gidiyordu. Bu özden gelense ayakta duruyordu. Hayat imtihanlarla doluydu. Bir imtihan biterdi, hemen diğeri başlardı. Mallardan imtihan olunurdu. Canlardan imtihan olunurdu. Evladı iyalden imtihan olunurdu. Bütün bu imtihanlar kemale doğru tırmanmak içindi. Olgunluğa doğru adım adım yürümek içindi. Güçlü bir imana sahip olmak içindi. Allah'tan gayrısına dayanmanın Anlamsızlığını derinden kavramak içindi. Gerçek güç ve kuvvetin sadece Allahu Teala olduğunu anlamak içindi. Her şey ondandı. Her şey onun ihsanıydı, lütfuydu. Kul gerektiğinde her şeyini ona verebilmeliydi. Yardan ve serden geçebilmeliydi. Bunlar imtihanı gerekli kılıyordu. İmtihan bin bir hikmetleri barında taşıyordu. İmtihal olanlar nice hikmetlere vasıl oluyorlardı. Rabbine daha yakın oluyorlardı. Rabb-i Rahim'in rahmetine yakın oluyorlardı. Bazen imtihan oretteye varıyordu ki kulun gücünün son sınırına varıyordu. Kul tükeniyordu, kul bitiyordu. Kul artık Rabbimin yardımı ne zaman demeye başlıyordu ki rahman Rahim'in rahmeti kulunu kuşatıyordu. Kulunun kalbinde inşirahlar başlıyordu sekinetler başlıyordu Kul kulluğun sultanlık olduğunu huzurla duyuyordu Şükrediyordu, ediyordu. Yeterince kulluk yapamamanın derin ezikliğini yaşıyordu Rabbinden bağışlanma diliyordu Affını istiyordu Affe layık olmasa da Rabbinin sınırsız affına sığınıyordu Rabb-u Talis'e affedendi Affetmeyi çok sevendi. Kulunu affederdi. Yeter ki kul derinden bir bağışlanma dilesindi. iştenlikle affı dilesindi. Allahu Teala onları severdi. Onlar Rabbi Rahim'i severlerdi. Bu sevgi en ileri boyutta bir sevgiydi. En şiddetli bir sevgiydi. Allah kulunun gönlünden başka yere sığmazdı. Kulunun kalbi evrenden de genişti, büyüktü. Muhammed İkbal öyle diyordu. Kainat insana sığar da insan kainata sığmaz diyordu. Bu deryalar misali kalp sadece sevgi isterdi. Kalıcı, bitimsiz, sonsuz sevgi isterdi. Muhabbet isterdi. Kalp ancak sevgiye teslim olurdu. Sevgiden gayrısına tenezzül etmezdi. Geçici sevgiler asıl sevgiye işaret taşları gibiydiler. Geçici sevgiler Bitimsiz, sonsuz sevgiye işaret düşerlerdi. Hayatı güzel okuyanlar hayatın işaret taşlarına dikkat kesilirlerdi. Kitabın ve hayatın öğrettikleri birbirini tahkim eder, birbirini perçinlerdi. Kul böylece varoluşun derin lezzetine vasıl olurdu. Ruhun sevgi ikliminde kıvamını bulmasına vesile olurdu. Ruhun katmanlar açılırdı. O zaman kainatı kucakladığını fark ederdi. Mesele ona ait oluşu derinden kavramaktı ve en içten bir halle onun yolunda olabilmekti. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.